Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selam ve ala resminna Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi Evet arkadaşlar bütün ibadetlerin gizli olması gerektiği konusunda ne düşünüyorsunuz? Bazıları öyle diyor. Bütün ibadetler gizli olmalıdır. Kimsenin görmediği yerlerde olmalıdır. Yoksa hani işin içine riya girer. Bu çok önemli arkadaşlar. Farsların Alemi yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Hatta bazen alemi yapılması daha iyidir. Mesela zekat alemi verilir ama sadaka gizli verilir. Geçmişten beri İslam tarihinde. Yani bize bu konuda çok şey yapıyorlar. Çok eleştiri aldığımız konulardan biri bu. Ee, şov yapıyorsunuz. İbadet gizli yapılmalıdır. Siz şov yapıyorsunuz. Mesela bir yere gitmişsiniz. Bir düğünde... Bir akşam yemekli bir toplantıda ne yapacaksınız akşam namazını? Mutlaka bir yer bulup kılmanız gerekir öyle değil mi? İşte siz e, ibadetle şov yapıyorsunuz hepimiz Müslümanız. İbadet gizli yapılmalıdır, evli olan odur falan diyorlar. Bu aklınızda bulunsun yani. Farslarda arkadaşlar biz onu yapmaya mecburuz. Yani yemek içmek gibi, nefes almak gibi eğer inanıyorsak. Eğer Müslümansak ve o sisteme inanıyorsak gerçekten, Kur'an'a, sünnete, bir bütün olarak dine iman ediyorsak, oradaki farzlar bizim sorcumuz. Dolayısıyla bunu alediği bir şekilde yapmanızda hiçbir sakınca yok. Çünkü zaten siz onu kendiniz fazlalıktan yapmıyorsunuz ki, bu herkesin yapması gereken bir şey zaten. Bir fazlalık değil, bir meziyet, bir rüçhaniyet, bir ayrıcalık değil. Profesör de kılacak. Temizlikçi de kılacak, kadın da, erkek de, hasta da, yaşlı da, genç de, herkes bunu kılacak. Okumuş da, okumamış da, hepsi kılacak bir ayrıcalık, bir üstünlük değil. Peki ikinci soru, haydi nafile olsun. Bir ibadette, ister farz ister nafile, Farzla cevap daha kolay da nafile de zor. Nafile bir ibadette, riya korkusu girdiği zaman içinde, riya gösteriş demek arkadaşlar, bir şeyi gösteriş için yapmak demek. İçinize bir riya korkusu girdiğinde bir nafileyi olsun biraz yani burada gösteriş yapmak istedi nefsin. Birilerine göstermek istedi. Ama gene de ibadet ibadettir yapayım diye yapmalı mıyız? Yoksa riya karıştığına göre bunu yapmamayı mı tercih etmeliyiz? Arkadaşlar Gazali diyor ki içine riya bile karışmış olsa bir iyiliği yapmanız yapmamanızdan daha iyi. Diyelim ki ben bir sadaka verdim ya da bir iyilik yaptım burada herkesin içinde. içimden de geçti, işte çocuklar da görsün benim bunu yaptığımı diye böyle bir gösteriş duygusu geçti içimden bahsedelim. Bunu ben bu şekilde yaptığımda evet sevabı çok az olur. Belki hiç olmaz. Ama eğer seni görüp de yapan biri olursa onlar imrenerek ondan örnek alarak yapan biri olursa Gazali böyle söylüyor. Bir ibadeti diyor, bir iyiliği herhangi bir iyilik. Bu namaz olabilir, napide sadaka olabilir, ne yapayım, oruç olabilir. Hepsi içine riya bile karışsa yapmak yapmamaktan daha iyidir diyor. İyiliği var etmek arkadaşlar noksanları bile olsa iyiliği var etmek çok yüce bir çaba ya. Burası çok önemli. Peki Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakın çevresini İslam'a davet etmeye başladı. Önce birer birer, Hazreti Ebu Bekir iman imal ediyor mesela en yakın arkadaşı, o birilerini getiriyor. Birer birer, hep böyle birer birer anlatıyor Efendimiz. Bazı isimler zikrediliyor burada. İşte ilk Müslümanlar mesela Ubeyde bin Cerrah, Ebu Seneme, Erkam bin Ebu'l Erkam, Osman bin Masoğlu. Bunların daha sonra İslam tarihinde çok isimleri geçecek arkadaşlar. Bunlar çekirdek kadro yani. Said bin Zeyd ve hanımı Fatıma bitti Hattab. Bu mesela çok önemli. Fatıma bitti Hattab kim sizce? Hazreti Ömer'in kız kardeşi. Çünkü Ömer bin Hattab o da. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına vesile olacak. Umeyr bin Ebu Vakkas, Amir bin Ebu Vakkas böyle isimler sayılıyor. Şimdi bu ilk Müslümanlar incelendiğinde arkadaşlar, burası sizin için çok güzel bir müjde, bunların çoğunun gençlerden oluşturuluyor. Arkadaşlar siz çok avantajlı bir dönemdesiniz. Çünkü gemileri yakmak daha kolay gençler için. Böyle duygular çok kuvvetli, adalet duygusu, hakkaniyet duygusu. Neden? Çünkü bizim kadar bozulmadığınız için. Biz böyle o yıllar yaşanırken, uyum sağlama, işte çıkarlarını kollama, yıkılası hanede evlâ duyyel var demiş ya şair, yapmayacağım ama demiş, yıkılması hanede evlâ duyyel var. Yani işte birilerinin çoluk çocuk kaygısı vs. adetlerin, örflerin yoğun baskısı yani üzerimizde giderek ne oluyor biliyor musunuz? Biz arkadaşlar adapte oluyoruz. Ama gençler henüz adapte olmadığı için aslında gençlik Adapte olmadığı için de eleştiriliyor biliyorsunuz. Yani çıkıntı, işte her şeye itiraz eder, hiçbir şeyi beğenmez. İşte ergen, bunlar ergen tavırları falan denir. Ama aslında o gençlik için çok da önemli bir avantajdır. Ve sadece o genç için değil arkadaşlar. bunda da çok sanırım. Genç sadece kendisi için bir avantaj değildir gencin bu özellikleri. Yani isyancı, sistemi değiştirmek isteyen... Haksızlıkları, adaletsizlikleri, yolsuzlukları, çirkinlikleri, ahlaki tutarsızlıkları çok daha kuvvetle gören ve hisseden gencin bu özellikleri sadece o genç için avantaj değil, içinde bulunduğu toplum için de avantajdır. Neden? Çünkü toplumu dönüştürmeye yarayabilir bu enerji. Eğer bize benzemezlerse. Mesela Diyanet'e yeni girdi birisi. Ben Diyanet memuruyum. 30 yıl oldum. çalışmaya başlıyorum. Ben de memur olmak dediğim tırnak içinde bir şey var arkadaşlar. Tırnak içinde memur olmak şudur. Et diye süt diye karışmazsın. İşini yaparsın. Çok ileri de gitmezsin. Çok geri de kalmazsın. Kalabalıktan ayrılmazsın. Buna memur olmak. Diyor. Genç biri her şeyi sorgular. Hocam niye şunu şöyle yapıyoruz toplantılarda falan. Bu biz böyle biraz arkadaşlar artık hani o sisteme uyum sağlamış çarkın bir parçası, bir dişlisi haline gelmiş oluruz bir süre sonra. Ama mesela evlilik törenlerini istemelerdeki veya işte o ritüellerdeki anlamsızlığı kim sorgular? Gençler. Kim kıl kıl da yapmak ister? Biz. Anlatabilirim bak her konuda bu böyle. Toplum için bir şanstır eğer gençliki o eleştiren, sorgulayan, değiştirmek, dönüştürmek isteyen o enerji doğru yere kanalize edilebilirse. Güzel kullanılabilirse içinde bulunduğu toplum için bir enerjidir. Bu yüzden diyorlar ki araştırmacılar, tarihte büyük devrimleri hep gençler yapmıştır. Yaşlılarda hep direnen olmuştur. Yani o devrime, o dönüşüme yani ağırlıklı bir şekilde. Tabii ki istisnaları var. Çoğunluk 30 yaşın altında birkaç kişi 35 yaşın üstünde. Peygamberimize ilk inananlar. Bir de bunun sebeplerinden bir tanesi gençlerin kaybedecek daha az şeyi var. Henüz bir makama gelmemiş, bir statüsü yok. Kazanılmış bir mal birikimi, işte vazgeçemeyeceği konum toplumda mesela. Böyle bir şey pek yok olayısıyla gemileri yakmak, kelleyi koltuğa almak, hani hem o kuvvetli olan adalet, hakkaniyet, hakikat arayışı duyguları açısından kolay, hem de toplumsal statüsü açısından kolay. İçlerinde nüfuzlu ailelere mensup hürlerle zengin ailelerin çocukları bulunduğu gibi Kureyş'in çeşitli konularına anlaşmalı olarak katılmış kimseler. Kendim Güçlü bir kabilesi olmayan, hatta hiç kabilesi olmayan nasıl var olabiliyordu Arap dünyasında, o günkü dünyada? Bir kabileye ne? Anlaşma yapması gerekiyordu. Çünkü başka türlü var olamaz. Çünkü hukuk yok. Hukuk sistemi yok. Emniyet sistemi yok. Ancak bir kabilenin içindeyseniz siz korunabiliyorsunuz. İşte bu halif olarak katılmış kimseler, azatlılar, köleler, kadınlar ve genç kızlar. Tamam, çoğunluk gençler ama toplumun nispeten daha zayıf kesimi. İlk Buna Bu da neyi bize tekrar teyit ediyor, açıklıyor? Kaybedecek bir şeyi olmayanlar. Ve bu haksız sisteme en çok maruz kalmış olanlar. Yani o haksızlıklara, o zulümlere, eziyetlere en çok maruz kalmış olanlar. Kısaca İslam daha ilk tebliğ edildiği andan itibaren toplumun her kesimine mensup kimseler tarafından kabul edilmiş ama çoğunluk genç. Bakın bazılarının yaşlarını söyleyeyim size. Müslüman olduklarında kaç yaşlarındaydılar? Arkadaşlar bu bize şöyle de bir motivasyon olmalı. Her biriniz bir yaştasınız. Bulunduğunuz yaşı düşünün. Eğer hayatınızda toplumun sizden beklediği standart prosedür ve roller dışında aktif ve kökten bir karar Almazsanız ve bunu uygulamazsanız 30 yıl sonra kendinizi aynı noktada göreceksiniz. Mesela evlendiniz. Evlenmek size hedef olarak konuyor. Erkeklere iş çok önemli. Bir işiniz olacak, bir geliriniz olacak. Kadınlar evlenecek. Evlendikten sonraki hayat nasıl arkadaşlar? Toplumun sizden beklediği. yakın Her birinizin yakın çevresine göre değişir. Arkadaşlar o kadar detaylı bir hayat bekliyor ki sizden. Misafirler ağırlanacak, misafirliklere gidilecek, her yere aynı kıyafetle gidilmez, yeni alışverişler yapılacak, tartlar yapacaksın, bilmem işte pastalar yapacaksın, yeni yeni tarifler öyle iki üç çeşitli hazır dışarıdan hazır alarak misafir ağırlanmaz. O kadar toplumun sizden beklediği, herkese göre değişir, kesime göre değişir. Öyle şeyler var ki arkadaşlar, iş hayatınızın, aile hayatınızın, eğer siz radikal bir karar almazsanız, yani ben şunları yapmayacağım ya, çok yanlış. Belli bir hayat tarzı var, dayatılmış o hayat tarzını herkesin yapması gerekiyor. Öyle bir işgal edilecek ki hayatınız, öyle bir dün diyeceksiniz ki ya ben o Fatma mıyım, o Ayşe mıyım, benim ne hayallerim vardı, benim ne düşüncelerim benim yapmak istediğim neler vardı yani ben bu o insan mıyım diyeceksiniz. Çok kısa sürede. Şimdi bu insanların yaşlarını size okuyacağım. Hangi yaşta Müslüman olmuşlar? Mesela Müslüman olmuş 15 yaşında. Emir geliyor hicret et. Hicret ediyor. Cihad et. Cihad ediyor. Anlatabildim mi? Yani Kur'an-ı Kerim'i işte açıp bu ayette ne diyor? Kimseye imrenme. Yaratılıştan verilen özellikler için kimseye imrenme. Çünkü imrenmek sizi mutsuz eden bir şey. Çünkü yaratılıştan verilen özelliği kazanmanız imkansız. Bana verilen zekayı daha iyi kullanmayı başarabilirim. Ama onu 10 puan yükseltmeyi başaramam. Ve hiç yapamayacağım bir şeye nasıl imrenirsem hayatım nasıl olur ki? Bir, bir düşünün yani. Onun için arkadaşlar He, bu ayet böyle mi diyor? Tamam. Şimdi karar alındı. Nedir bu karar? Kaç yaşındayım? Ben 20 yaşındayım. Bu tarihten itibaren bir daha kimsenin boyuna, posuna, annesine, babasına, ailesine, kocasına, çocuğuna, servetine, ona özel olan ve benim ulaşmam imkansız olan yaratılıştan verilmiş şeylere imreneceğim. Neye imreneceğim? Çalışkanlığına, dürüstlüğüne, sadakatine, vefasına, üretkenliğine hevazusuna. Bunlara emredin. Çünkü bunları yapabilirim. Ama bir yetmiş olamam. Benim kocam öyle olamaz. Asla olmayacak bir şeyi hayal etmenizin sizde oluşturacağı şeyi düşünsenize yani. Şimdi yaşlara bakın arkadaşlar. Hazreti Ali 10 yaşında. Müslüman olduğunda. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu ve Ubeyne bin El Cerrah. Bunlar çok meşhur isimler sahabeler. 13 yaşında. Müslüman olduklarında. Ukbe bin Amir 14 yaşında. Cabir bin Abdullah 15 yaşında. Abdullah bin Mesud, Hattab bin Eret, Zübeyir bin Avvam 16 yaşında. Abdullah bin Mesud peygamberimizde kim bu ayeti Kabe'de okur deyince gidip okuyan kişi. Hiç kimse cesaret edemiyor. Hazreti Ömer bile cesaret edemiyor. O cesaret ediyor. 16 yaşında bunu yaptığında Bizim 16 yaşındaki çocuğumuz Bostancı'dan Üsküdar'a gideniyor. O 16 yaşındaki çocukta kabahat yok. Onu hiçbir yere göndermeyen ailesinde kabahat var. Sizi suçlayanları kabul etmeyin arkadaşlar. Sizi suçladıkları o davranışlara neyin sebep olduğunu düşünün. Şimdiki gençler çok müsrif. Niye acaba? Şimdiki gençler işte çok sorumsuz dedi birisi. Niye acaba? Niye? Biz sorumsuz mu doğduk? Müsrif mi doğduk? Bunları sorgulayın arkadaşlar. Habbak bin Erek, bin Abban 16 yaşında. Talha bin Ubeydullah, Erkan bin Ebul Erkan. Bunun çok kilit bir önemi var. Biraz sonra anlatacağız. Saad bin Ebi Vakkas, Esma binti Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in kızı, Hazreti Ayşe'nin kız kardeşim Muaz bin Cebel, Musab bin Umeyr 18 yaşında yaşlarındayken de şehit oldu. Ebu Musal Eşari 19 yaşında, Cafer bin Nebi Talib 22 yaşında, Osman bin Affan Hazreti Osman, Ebu Ubeyde, Ebu Hureyre ve Hazreti Ömer 25 yaşında Müslüman olduklarında. Yani. Ne kadar kısa sürede, ne kadar büyük mesafe alıyorlar. Ümmetin çekirdek kadrosunu oluşturuyorlar gökteki yıldızlar gibi hangisine tabi olsanız sizi doğru yola çıkaracak böyle sıratı müstakim üzere şaşmaz peygamberimizin sahabesi yani onun sohbetinde yetişmiş, onun eğittiği çekirdek kadro oluyor bu isimler arkadaşlar bu yaşlarda. Bu ancak şöyle mümkün, bir şeyi öğrendiğinde hayata geçirmek mümkün. Bununla ilgili... Çok güzel örnekler var. Çağımızdan da örnekler var. Yani bu sadece geçmişe mahsus değil arkadaşlar. Dolayısıyla sizin içinizde de çok güzel bunları yapanlar var. Ben buna eminim. Öyle olmasaydı zaten çoktan biz yıkılmış gitmiş olurduk. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu hadisi ben bilhassa çok seviyorum. Hadisler gerçekten benim için... Çok kıymetli yani böyle her biri bir inci gibi, inci yetersiz, nasıl diyeyim böyle bir ışık gibi yani, nur gibi her biri. Ama bu bilhassa özel. Peygamber Efendimiz diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde yedi sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecektir. Çeşitli rivayetler vardı, çok meşhur bir şerif. Onlar diyor kabirlerinden kaldırılacaklar, melekler tarafından. Cennetten getirilen elbiseleri giyecekler ve arşa götürülecekler, orada misafir edilecekler, hesaplar görülene kadar. Sonra da sorgusuz, sualsiz cennete götürülecekler. Diyor. Hani niye direkt götürülmüyorlar? Parantez açtık şimdi, konumuzla ilgisi yok. Niye direkt götürülmüyorlar? Öyle bir açıklama yapmıyor efendimiz ama kanaatimce arkadaşlar... Cenabı bir ayet gelmede cennetlik herkesin cehennemi göreceğini söylüyor. Muhakkak cehennemlikler de cenneti görecekler. Nereden anlıyoruz? Araf suresindeki konuşmalarından anlıyoruz. Ne olur bize biraz size verilen nimetlerden biraz da bize atı verseniz oradan aşağı diyecekler cennetlikler. Yani iki tarafta birbirini görecek herkes neyden kurtulduğunu veya neden mahrum kaldığını görecek. Dolayısıyla bu kıyametin VIP yolcuları diyorum ben bunlara. Yeni sınıf insan var. VIP bunlar. Şu makam var ya arkadaşlar. insan 3-4 gün içinde alışır. Sonra da bırakamaz işte. Bütün kavgalar oradan çıkıyor bazen. Yani refaha alışmak acayip kolay. Bugün arkadaşlarımızla konuştuk. Elektriklerin olmadığını hayal etsenize. Refaha ne kadar çabuk alışıyoruz. Elektriksiz bir dünya. Şu anda düşünemiyoruz mesela. Neyse, işte bu yedi sınıf insan öyle. Melekler karşılıyor bunları kabirlerinden. La hafun aleyhim ve la Ne bir korku ne bir üzüntü. Onlara hop arşa götürülüyorlar. Cenab-ı Hakk'ın özel misafiri olarak ağırlanıyorlar. Oradan da hesap görülüyor. Herkesi böyle görüyorlar. Bakıyorsun Sezar geldi, hesap veriyor. İşte Napolyon geldi, hesap veriyor falan. Ama sen orada oturuyorsun ya. Bir de bu ayaklar baş, başlar ayak, bu söz yakışmadı ama hani kıyamette bütün dengeler alt üst olacak ya. Hani dünyadaki kıymetliler, firavunlar, kalınlar zincirlerle böyle sürüklene sürüklene. O kibirliler, çünkü hadislerden biliyoruz, kibirliler diyor mesela böcek suretinde olacak, böcek kadar. Kibir, çok kibir yaptı ya minnacık olacak. Arkadaşlar kıyametteki her durumumuz, sismografı biliyorsunuz değil mi? depremi böyle böyle çiziyor ya o hali nereden alıyor o çizgi şeyini yani o çizgiler nereden geliyor yerdeki sarsıntılarla bağlantı kuruyorlar o sarsıntıların şiddetini orada çiziyor değil mi işte bugün bizim yaptığımız her şey arkadaşlar şu anda buradayız ya sizin içinde bir yer çiziliyor benim içinde bir yer çiziliyor yani oraya bağlı bizden bağlı bir şey var bağlantı Öbür taraftan cennette mi kalacağız orada bir köşkte mi yoksa kenarda köşede bir yerde mi çok üstün bir mevkide mi cehennemde mi arafta mı kalacağız bir kenarda mı kalacağız cehennemin dibinde miyiz mı Allah korusun yani hepsi şu an biz yaşarken çiziyoruz orayı sismograf orada çalışıyor ama mi buradaki hareketlere göre dolayısıyla adam firavunmuş. Nerede bize karşılama töreni falan demiyor arkadaş orada. Öbür galibanda arşta oturmuş. öyle o firanın öyle getirişine bakacak yani. Acayip bir şey. Hayal ediyor musunuz bunları? Şimdi bu yeni sınıf insan kim? Bunları ezberleyin. Birinden birine olsun girmeye çalışın. Acizane kanalde burada sayılanları bir kere yapmakla bu sınıfa girilmez. O davranış sende karakter olması lazım. Alizane kanaatim böyle. Yani orada sayılan bir takım davranışlar var. Sayacağım şimdi size. Efendim bunlar sizde karakter olursa o sınıfa girersiniz. Yani bir kere vaaz verene vaiz denmeyeceği gibi, bir kere ders anlatana öğretmen hoca denmeyeceği gibi o insanın da o ahlakın karakter olması lazım. Bunlardan birincisi arkadaşlar sıra doğru olmadığı, yani önem sırası yok sayıyoruz aklımıza gelenleri. Bir, e, halkını adaletle yöneten devlet reisi. Birincisi bu. Kendisine bir iktidar verilmiş, bir makam verilmiş. Halkını adil bir şekilde yönetiyor. Birinci VIP bu. İkincisi arkadaşlar, gençliğinden itibaren Allah yolunda ibadetle gençliğini geçiren kişi. Yani yaşlanınca, emekli olunca, işte var öyle... Ee, bir ayak çukura girince tünelin ucu, ucu ışığı uzaktan görününce değil. işte siz oluyorsunuz bu arkadaşlar. Efendim, mesela düşünün şimdi arkadaşlar bazen şöyle diyorum kendinizi iyi hissetmeniz çok önemli. Çünkü kendinizi iyi hissederseniz iyilikleri kendiniz için mümkün görürsünüz. Bir insan kendini devamlı aşağılarsa çok geliştiriyor yani nefs-i dozu kaçırırsa arkadaşlar benden adam olmaz kanaatine varır. Bu çok tehlikeli bir şey. Kibirle benden adam olmaz arasında bir yerde olmalıyız. Oraya özgüvenle diyorlar psikolojide. Biz de efendim mümin kendisi hakkında da hüsnü zan etmelidir. Rabbini nasıl düşünürsen öyle bulacaksın. Hadi sizin şerifinde olduğu gibi. Kendinizi düşünün arkadaşlar. Sizi buraya zorla mı gönderdiler? Zorla gelen var mı? Zorla. Yani kapıda bekliyorlar. Buraya kadar beni getirdiler. Kapıda da bekliyorlar çıkmamak için. Zorla gelen. Hiç kimseyi zorla getirmem. Biraz baskı yapmış olabilirler. Hatırım için gideceksin buraya demiş olabilirler. O da anne babanın çırpılışı. Ama zorla kimseyi getiremem. Peki arkadaşlar sizin... Ya bu Perşembe akşamı da nereye gitsek acaba dediniz aklınıza hiçbir yer gelmedi. Onun için mi buraya geldiniz? Hayır. Sinemaya gidersin, kafeler dolu, her yer dolu yani. Hiçbir şey olmadı. PTT biliyor musunuz onu? Pijama, terlik, televizyon <gülüyor> derdlerdi eskiler. Efendim eskiden televizyonu şimdi bilgisayar. Hiçbir şey olmadı. Ne yaparsın yani? Ah sen. Arkadaşlar bakın sen kendi iradenle, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan ve başka şeyler, yüzlerce başka şey, en haramından en mübahına kadar. Yani en haramından ben size söyleyeyim. Büyük günahlar, herkesin ittifak ettiği büyük günahlar yedi tanedir. Benim bunları yapmam en fazla üç saat günahı arkadaşlar. Üç saat içinde bir insan onların hepsini yapabilir. Adam öldürmek bana göre çık birini vur. Yani bir sürü şey var. 7 tane. Hadi yani sabaha kadar sus. En fazla o kadar. Bunların hiçbirini yapmıyorsun. Yani en haramından en mübahına kadar yapabileceğim bir sürü şey var. Hiçbirini yapmadım. Buraya geldim. Ve ben şuna eminim ki ben olduğum için değil. Peygamberimiz anlatıldığı için geldi. Sizin arkadaşlar ne kadar imanlı bir insan. Peygamber'e ne kadar düşkün, onu ne kadar önemsediğinizi gösteren bir şey. Yani fotoğrafımız çekiliyor bizim burada. Kıyamet gününde şahitlik edecek bu sıralar, bu koltuklar. Teşvik etmek için söylemiyorum. Gerçek bu. Gerçek yani. Siz davranışlarınızın kıyametteki iz düşümlerini düşünün. Şu anda sizin yaşınızdakilerin neler yaptığını düşünün. Yani. Nerelere gittiklerini düşünün. Dolayısıyla gençliğini ibadetle geçirmek işte sizi ne yapıyor? Arşın misafiri yapıyor. Üçüncüsü, sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka ver. Yani sadaka veriyor ama bu bir kere değil bak tekrar ediyorum. bir kere gençliğinde namaz kılmış hemen VIP oluyor. Öyle bana göre o kadar ucuz olmadığını düşünüyorum. Ee, sadakalarını hiç kimsenin haberi yok, hiç kimsenin bilgisi yok. Yardım ediyor ama kimse bilmez. Bunu yapın arkadaşlar. Müthiş zevk alacaksınız. Çok onarıcı, çok tedavi edici bir şeydir. Vermek bir terapidir. İyilik yapın ve kimse bilmeyecek şekilde yapın. Müthiş size kendinizi iyi hissettiren bir şey. Eğer hele sürekli yaparsanız. Üç oldu değil mi? Dördüncüsü güzel ve mevki sahibi bir kadın tarafından zinaya davet edildiği halde ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden genç. Çoğun erkekler için. Çünkü onların böyle bir zinaya hayır demesi bizim bir zinaya hayır dememizden daha zor. Ben öyle düşünüyorum. Yani o açıdan da mükafatı daha büyük. Hazreti Yusuf gibi olanlar yani. Beşincisi dört tane mi oldu? Beşincisi, şimdi hepsiz e, gelmeyecek aklıma diye korkuyorum. Beşincisi, kimsenin olmadığı yerlerde Allah korkusundan ağlayan kişi. Mesela Kur'an okuyorsunuz. Bir ifade çok sizi etkiledi, sarstı. Kendi kendinizeyken ağlayabiliyorsunuz. Niye kimsenin olmadığı yerlerde? Çünkü arkadaşlar, duygular bulaşıcıdır. Ben burada bir konuyu ağlayarak anlatsam en az yarını sene kızlarda ağlar. Başkasından etkilenerek değil, herkesin ağladığı bir vaazda, herkesin ağladığı bir okuyuş sırasında veya bir zikir sırasında, bir dua sırasında değil. Kendi kendine dua ederken, kendi kendine Kur'an okurken, Allah korkusundan veya tefekkür ederken ağlayan kişi. Altıncısı, birbirini yalnızca Allah için seven iki kişi. Evet yalnızca Allah için sevmek çok uzun anlatılması gereken bir konu. Ben iki cümle söyleyip kapatacağım. Bence Allah için sevmek iki şart içeriyor arkadaşlar. Bir, Allah yolunda olanı iki, hiçbir karşılık beklemeden sevmek. Karşılık dediğim maddi, dünyeli. Yani birisi var çok güzel Allah yolunda çok düzgün bir insan ama sen onu çok seviyorsun. Niye? Çünkü ondan iş bekliyorsun. Öyle değil. Veya sen birini çok seviyorsun ama Allah yolunda değil. Karşılık beklemiyorsun, hiçbir beklentin yok ama Allah yolunda değil. Bir fanatik, şarkıcıyı, bir futbolcuyu gibi. Anlatabiliyor muyum? Allah yolunda olan birine hiçbir karşılık, ondan bir menfaat, bir karşılık beklemeden sırf Allah yolunda olduğu için sevmek. Demek. Eğer iki kişi birbirini Allah için seviyorsa, bu konuda arkadaşlar İmam Gazali'nin Ülfet bahsi çok etkileyici detaylar içeriyor. Bir fırsat bulursanız okumanızı tavsiye ederim. Dostluk. Yani dostluk nasıl olur? Gerçek dost nasıl olur arkadaşlar? Senin sırrını başkasıyla paylaşır mı? Senin ihtiyacın varken o gidip lüks harcamalar yapar mı? Senin ihtiyacın var bir şeye. Efendim gerçek dost nasıl olur? Mesela bir, te, bir tanesini söyleyeyim. Geçen de mesela diyor, dostunun bir maddi sıkıntısı var. Bir bunalı mı var? Sen diyor onu anlayacaksın. Söylemesine gerek kalmayacak. diyor. Sen anlayacaksın. Anladıktan sonraki tavrına göre senin onunla dostluğun üç derecedir. En alt derece dostunun maddi sıkıntısı olduğunu anladın ve elinde fazla olan paranı ona veriyorsun. Mesela ev alacak senin Normalde kenarda uyduralım. 50 bin liram var. Bayağı sıkıntıya girdiğini gördün. Bir iki üç bin lira da ben vereyim diyorsun. Yardım edeyim diyorsun. Bu en alt derecedir. İkinci derece, kendin böyle bir durumla karşılaşsaydın ne kadar harcama yapardın kendine? Senin elinde fazla varsa o kadar ona vermek, kendine yaptığın kadar vermek bu ikinci derecedir diyor. <gülüyor> en üst derece ise diyor, kendine yaptığından daha aylasın. Mesela cenazesi var. Mesela misafiri var. Bakıyorsun sıkıntıya girmiş, ne yapacaksın? düşünüyor. Senin misafirin olsaydı nasıl hazırlanırdın? Daha alasını ona hazırlayarak bu en üst derecedir. Eğer diyor dostun bir sıkıntısı olduğunu sana söylemeden... Sen anlayamıyorsan ortada bir dostluk yoktur zaten. Yani bu Allah için sevmek bayağı bir üst derece. Ve sonuncusu, yedincisi arkadaşlar, kalbi mescitlere bağlı kişi. Kalbi mescitlere bağlı kişi. E, acizane bundan anladığım, aklı ezanda, namazda, namaza her zaman birinci planda, ona göre hazırlanıyor ve olabildiğince de cemaatle kalıyor, mescitlerde kalıyor. Bir yere gittiğinde önce mescit mesela çok ilginç arkadaşlar Marmara İlahiyat'a gideceğim diyorum taksiye bince. Veya taksiye bindiğinizde gideceğiniz yerin yanında cami varsa orayı söyleyin. Deneyin mesela. Cami ismi söyleyin. Bilmiyorlar arkadaşlar. Kapitol deyince biliyorlar. Yani camilerin mescitlerin Hayatında merkezi bir yeri olması, beş vakit namazını camide cemaatle kılmak özellikle erkekler için çok çok kuvvetli bir sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şiddet içeren ifadeler kullanıyor cemaate gelmeyenler için arkadaşlar. Şiddet dediğim yani dehşetli, dehşetli ifadeler kullanıyor. Elmalı Hamdi yazır da biliyorsunuz aynı zamanda bir fakirttir. Namazı anlatırken diyor ki asıl olan namaz cemaatle kılınan namazdır. Buna kamil eda denir. Kamil eda yani mükemmel bir şekilde namazı kılmak, yerine getirmek. Vaktinde ama cemaatsiz, tek başına kılınan namaz nakıs edadır. Nakıs eda ne demek? Vaktinde kılmışsın, yerine getirmişsin ama noksan. Vaktinin dışına bırakmak da kazadır. Yani kamil eda bir namazı kamil bir şekilde yerine getirmek istiyorsan vaktinde cemaatle kılınan namazlarıdır. Şu kadınların cuma kılma meselesinde araya sıkıştırıp devam edeyim. Arkadaşlar kadınlara cuma namazı farz değildir ama bir kadın dışarıdaysa gitmesi tercihe şayandır. Ve işte yeni icat ediyorsunuz falan filan bir sürü eleştiriler geldi. Arkadaşlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminden bugüne kadar yeryüzünde İslam dünyasının kahir ekseriyeti kadınlar cumaya da bayramada gider. Bir bizim ülkemizde gitmiyor. Dünyanın her yerinde yani. En fakir ülkelerde de, en eğitimsiz yerlerde de kadınlar gitmek zorunda değildir. Farz değildir ama gider. Bayram gibi böyle. Bir bayrama gider gibi. Bir Büyük bir şenliğe gider gibi. Cuma namazına, bayram namazlarına ailece gidilir. Hatta vakit namazlarına dahi Peygamber Efendimiz döneminde kadınlar devam etmiştir. Bununla ilgili delilimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir günü. Çok delil var. Ben size bir tanesini söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kısa okuyor. Normalde sabah namazının kıvamını çok uzun yaparmış. Çok hızlı bir şekilde bitiriyor namazı. Diyorlar ki namazdan sonra ya Resulallah adetiniz hilafına bir şey yaptınız. Yani daha önce yapmadığınız bir şey yaptınız. Neden kıraatı kısa kestiniz? Diyor ki bir bebeğin ağlamasını işittim. Annesinin aklı onda kalmasın diye namazı çabuk bitirdik. Yani kadın bebeğiyle namaza gelmiş. Hangi namaz? Sabah namazı. Sabah namazına gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Böyle çok rivayetler var hadis kitaplarında. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu açık davete başladığında dediğimiz gibi daha çok ona gençler destek oluyor. Ve yaşlılar benim belimi büktü, gençler beni ihya etti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Giderek Müslümanların sayısı biraz artıyor, biraz dikkat çekmeye başlıyorlar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Erkam bin Ebi Erkam'ın Dar, e, evi olan Darul Erkam'ı kendisine merkez olarak seçiyor. Onun da hibesiyle, onun da tabii ki onayıyla. Merkez olarak seçiyor. Yani görüşmelerini Müslümanlara Kur'an okuyacak, onları eğitecek, beraber namaz kılacaklar, Müslüman olmak isteyenler gelecek. Merkez seçiliyor. Bir haremi şerife çok yakın olduğu için, efendim e, büyüklüğünden dolayı vesaire. Bu sırada Erkam bin bir Erkam kaç yaşında? Erkam bin Ebi Erkam, 17 yaşındaymış. Talha bin Udaydullah Erkam bin Ebi Erkam, Saad bin Ebi Vakkas Esma bin Ebi Bekir 17 yaşındaymış. Yani 17 yaşındayken demelisiniz ki Oy be, adamın 17 yaşında evi var. Arkadaşlar orta çağdan bahsediyoruz yani. Yaş ortalaması yani insanlar 30 yaşına kadar üniversiteye gitmiyor. Yaş ortalaması çok genç. 50 yaş, dede yaş, Efendim çok genç bir şekilde genç yaşta hayata atılıyorlar. Evleniyorlar. Çok fazla savaşlar, salgın hastalıklar vesaire var. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde aile büyüyor oluyorlar. Baba da büyülüyor. Efendim çok hızlı bir şekilde aile büyüyor oluyorlar. Genç yaşta evleniyorlar. Yani bugünkü dünya gibi düşünmeyin o günkü dünyayı. Henüz 17-18 yaşlarında bu sırada Erkan bir Erkan Kabe'nin yakında Safa Tepesi'nin eteğinde evi. Peygamber Efendimiz burayı bir eğitim merkezi gibi kabul ediyor. Bu evdeki faaliyetler sonucu birçok kimse İslam'ı kabul etmiş. Hazreti Ömer burada Müslüman olanların sonuncusu. Niye? Çünkü tartışmalı olmakla beraber burada akademik bilgi vermiyoruz. Akademik tartışmalara da girmiyoruz. Önemli olan o mesajları hayatımıza aktarabilmek. Tartışmalı olmakla beraber Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra İslam açıkça davet edilmeye başlanıyor. Böyle bir hani parolayla girip çıkılan bir yere, böyle bir başka bir merkeze ihtiyaç duymuyorlar artık. En son dedik Hz. Ömer Müslüman oluyor. Nitekim kaynaklarda sahabelerin Müslüman oluşları Resulullah'ın Darül Erkam'a girmesinden sonra Darül Erkam'dayken veya Darül Erkam'dan sonra diye tarihlenmiş. Peygamber Efendimizin nübüvvetinin 6. yılında Hz. Ömer'in Müslüman olmasıyla Darül Erkam'dan ayrılmışlar insanlar arkadaşlar Kur'an hakkında bir şey söylemek, yani Kur'an üzerine bir şey söylemekten korkuyorlar. Çünkü tefsir bilmedikleri için, hiç okumadıkları için yanlış bir şey söyleriz, yanlış bir şey yaparız, diye, yanlış bir yorum yaparız, buradan yanlış bir soru, sonuç çıkarırız, haddimizi aşmış oluruz diye korkuyorlar. Anladım yani. Sonra böyle bir korku var. Bunu aşmanın yolu tamamen aşamazsınız. Hayatınız boyunca bu korkuyu taşımanız en idealidir. Yani Kur'an hakkında yanlış bir şey söylemekten korkmak. Adam bir tefsir alimi tefsir yazıyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Bir ayetin tefsirini 5-10 sayfa altında en son ne diyor? Allahu a'lem biz sabah Veya işte bu ayet şunu demektir, bunu demektir. Sonra vallahu a'lemu bir muradi. Allah doğruyu en iyi bilir. Biz böyle dedik ama en doğrusunu Allah bilir. Biz bu ayetten hikmetin bu olduğunu düşünüyoruz ama Allah muradının ne olduğunu daha iyi bilir. Yani böyle diyerek bitiriyor. Çünkü müfessir bile korkuyor. Ben son sözü söyleyemem diyor. Bu yoruma açık bir ifade ediyor. Peygamber mi Allah? Yani o bile yoruma açık şeyin sonunda. İsra suresi birinci ayetin sonunda. Arkadaşlar korkulması normal. Benim size tavsiyem eğer bir ay yani bir sureyi okudunuz. Mesaj çok açık. Kendinize bir mesaj çıkarın. Öyle bir lüksünüz varsa birine dalışın. Ben bu sureden bu sonuçları çıkardım. Doğru mu acaba? Diye. Test edin. efendim. İyice korkuyorsanız Kur'an yolu tefsirinden o bölümü okuyun arkadaşlar. Neden Kur'an yolu tefsiri? Neden? Neden? şu sebepten arkadaşlar ben her zaman tefsir gibi hadis gibi fıkıh gibi konu yani önemli din konusunda merkezi bir rolü olan ve Allah adına peygamber adına söz söylenen kaynaklarda kurumsal yayınlardan yanayım. Bir kişinin değil bir kurumun kontrol ettiği. Arkadaşlar sizi yanıltmaz. Ben burası çok önemli. Çünkü bir heyet tarafından hazırlanıyor. Din işleri yüksek kurulu tarafından inceleniyor, onlarca müfessir, onlarca muhaddis, fakir bunları inceliyor, ondan sonra yayınlanıyor. Onaylanmadan yayınlanmıyor. Kurumsal yayınlar veya İlahiyat Fakültesi yayınları Veya hakemli dergiler bizler. Yani ne demek hakemli dergi? Burada bu dergide bir makale çıkmışsa kontrolden geçmiştir. Yani. Adamın kendi parasıyla bastırdığı bir kitap gibi değildir. Dolayısıyla böyle bir güveni var. Bir, ikincisi arkadaşlar kısa. Yani bir surenin tefsirini okumak için yarım cilt, 500 sayfa okuman gerekmiyor. Yani bir sure, tabii Bakara için demiyorum ama müzemli suresi saymadım ama 15 sayfada bitiyor. Yani sen onu bir hafta içinde okuyabilirsin. Üçüncüsü, dili hafif. Dili bugünün dili yani. Dördüncüsü, bak üç taneyi sayalım, şimdi dördüncüsü geldi aklıma. İhtilaflara çok girmiyor. Yani sizi içinden çıkılmaz bir yorumlar yığını karşısında bırakmış. Demiyor tercih yapıyor. Çoğu ayetle ilgili yorumlar var. Tefsirlerde sayfalarca. Onlardan tercih yapıyor. O tercihi oraya yazıyor. Yani en tercih edilen, tercihliği hayran e görülen yorumu yazıyor. Dolayısıyla bu açıdan sizin için bir konfor. Bunu yapın arkadaşlar. Arkadaşlar bir sureyi okuduğunuz zaman 20-30 tane değil. Ama kendiniz için en eksik gördüğünüz o surede sizi en çok çarpan şeyi alın ve hayat programınıza koyun. Hayat programınıza koyun. Yani nedir mesela? Müzzembe suresini okuyan birinin artık t hiç olmasa haftada 2-3 gün kalkması lazım. Kalktığında kılması lazım bir gayret içinde olması lazım. Kalem suresini okuyan insan tefsirine şöyle çevresindeki insanları bir gözden geçirmesi lazım. Ben kimlerle arkadaşlık ediyorum, kimlerle düşüp kalkıyorum diye. Dünya malına ne gözle bakıyorum oradaki bahçe sahipleri. Fakir fukarayı itip kakıyor muyum? Ay bunu da mı çağırdınız, diyor muyum? Böyle düşünüyor muyum? Çünkü o bahçe sahipleri öyle yaptılar. Kendinize bunu yapın. Bak o zaman işte o gençlerin aldığı mesafeyi alabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu surede bana söylenen ne ya? Yani? Peygamberimizle ilgili, sizinle ilgili oradan kendinize ne çıkarabilirsiniz? Şimdi arkadaşlar Hicir suresinin 94. ayeti geliyor. Ey Muhammed artık emrolunanı açıkça ortaya koy putlara, tapanlara aldırış etme. Bunların üzerine bu ve benzeri ayetler geliyor alemi bir şekilde peygamberliğini ilan edecek. Peki şimdi ilan etme zamanı diye böyle bir sevinç içinde mi karşılıyor bunu yoksa ben bunu nasıl yapacağım? İnsanlara bunu nasıl söyleyeceğim? Onlardan gelecek tepkiyi nasıl karşılayacağım diye büyük bir endişe içerisinde arkadaşlar. İkincisi ikincisi ve ne yapıyor biliyor musunuz? Nasıl yapacağını, nasıl yapması gerektiğini Ha bir de şu var. Arkadaşlar allah Teala her şeyi öyle detaylı detaylı açıklamıyor. Hocam tehekküte nasıl kalkacaksın? Sen bulacaksın. Sen bulacaksın yolunu. Kendine bakacaksın. Kimisi 5-6 saat uykuyla yetinir, kimisi 9 saat uyumadan, 9 çok fazla da 8 saat uyumadan kendine gelemez. Yani sen nasılsın? Erken yatınca mı kalkabiliyorsun? Yatmadan mı kılıp yatman lazım? Her gece bire kadar oturuyorsan tabii ki dörtte beşte kalkamayacaksın. Acaba yatmadan mı kılman lazım? Sen bulacaksın. Sen o savaşı vereceksin arkadaşım. Arayacaksın. Uykumu nasıl düzenleyebilirim? Savaş vereceğim. Bunu ciddiye alacağım. Şimdi efendimiz arkadaşlar hanımlara danışıyor. Çünkü kadınlar İlişki uzmandır doğuştan. Bakın bir ailede gözlemimi söylüyorum. İstisnalar her zaman vardır. Genel gözlemim bu. Bir ailede iki tarafla, kadın tarafı ve erkek tarafıyla ilişkiler çok iyi, her şey yolunda gidiyorsa akrabalarla falan kadınların başarısıdır. Bir ailede onunla dergın, bununla küs, onunla meselesi var, bununla meselesi var, şuna gidilmeyecek, o gelmeyecek, bilmem ne böyle bir sürü olay çıkıyorsa devamlı. Kadınların yüzünden. Kadınlar arkadaşlar ilişki uzmanıdır. Yapıcı olmak isterse yapıcı olur. Yıkıcı olmak isterse yıkıcı olur. İlişkilerde. Ve müthiş mesaj okuma uzmanıdır. Onu demek istedim. O böyle durarak işte şu mesajı verdi. Gördün mü? Kalkmadı bile. Yerinden bile kıpırdamadı işte. Yani her hareketin adam böyle şaşırır yani. Nereden diye. Onlar da sanırım eğitimde bu Lie to Me diye bir dizi vardı. Gerçi onlar film ama hani bunun, bunun eğitimini alan insanlar var. Yani yüz hareketlerini, mimikleri işte bütün o beden dilini okuyarak. Çünkü ne oluyor? O bir uzmanlık arkadaşlar. Suçluların hani analizinde doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor yalan makinasından bile daha güvenilir sonuçlara ulaşıyorlar. Halası dedi ki peygamberimize sen bir ziyafet ver. Bütün akrabalarını çağır, çağırdığında ziyafet verenin konuşma yapma hakkı varmış. Eski Romalılarda da öyle, demek ki o dönemde öyle. Belki araştırırsak başka kültürlerde de öyle. Ziyafet veren herkes masaya oturduğunda kalkıp bir konuşma yapıyormuş. Hoş geldiniz konuşması gibi. O konuşma sırasında söylersin diyor. Arkadaşlar kaynakların ifade ettiğine göre Peygamber Efendimiz defalarca akrabalarını çağırıyor söyleyemiyor. Şimdi geldiler misafirler. Kaç saat sürüyor bu misafirlik? 3 saat en az. Bekliyor şimdi şurada mı söylesem, burada mı söylesem, şimdi mi bir söyleyeyim bir an. O gerginliği hissedebiliyor musunuz? Gene söyleyemedim Gittiler. Yani defalarca Efendimizin bu işi çok kolay yaptığını zannetmeyin. Hani bazıları diyor ki ay hocam çok zor falan. Tamam Efendimiz de zor Gece namazıyla ilgili Abdullah bin Abbas'tan bir rivayet var. Peygamber Efendimiz'in yeğeni, teyzesi de Peygamberimiz'in eşi, dolayısıyla onlara çok yatıya gelirmiş. İki tarafta mahrem olduğu için. Peygamberimiz diyor bir gün ziyarete gittim, beni diyor ayak uçlarına yatırdılar. Teyzemle Peygamberimiz böyle yatıyor. Onu da ayak uçlarına enlemesine yatırıyorlar. Sonra diyor gecenin bir vakti, efendim çok etkileniyorum ben bu rivayetten. Efendimiz kalktı diyor, yatağa oturdu. Eliyle gözlerini ovuşturarak, yüzünü ovuşturarak uykuyu gidermeye çalıştırıyor. Yani Efendimiz hop diye kalkıyordu iki saat uyuyunca. Melekler kaldırıyordu. Şak diye namaza duruyordu. Hiç yorulmuyordu. Ayakları da şişmiyordu. Karnı da acıkmıyordu. Böyle düşünmeyin. O da kendisiyle mücadele ediyor arkadaşlar. O da uğraşıyor. bu. Zaten öyle uğraşmasa büyük bir makam yani zekan 140 tamam cennetimiz. Hazır verilen şeylerden dolayı bir ödül var mı? Yok. Onları kullanmandan dolayı alacaksın ne alacaksan. İşte burada da öyle. Defalarca 40-45 kişiyi hatta bazı rivayetler bunda nereden biliyor Muhammed Abdullah'ın İslam peygamberi kitabından arkadaşlar Hazreti Hatice'nin servetinin bu ziyafetlerle e, tükenmeyini söylüyor. O kadar çok uğraşmış onlara ve efendim e, işte en sonunda söyleyebiliyor. Ebu Talib güzel şeyler söyledin diyor. Ebu Leheb ise bu, bunlar ne kötü sözler bizim itibarımızı zedeleyecek. Biz Araplar nazarındaki böyle bir şeyi kabul edersek putların kötülüğüne, Araplar nazarındaki itibarımızı kaybedeceğiz. Buna engel olmalıyız diyor. Hatta diyor ki onun davetini kabul ederlerse zillete maruz kalacaklarını, himaye ederlerse öldürüleceklerini söylüyor. Yani başımıza bela açıyorsun diyor Ebu Leheb. Ebu Talip sağ olduğu sürece onu koruyacağını söylüyor. Hazreti Peygamber'in halası Safiye, Ebu Leheb'e karşı çıkıyor. Ebu Talip de Safiye'yi destekliyor. Hazreti Ali peygamberimizi destekliyor. Yani orada bir böyle aile meclisi gibi efendim görüşüyorlar. Ondan sonra ikinci aşama arkadaşlar. E peygamberimiz Safa Tepesi'ne çıkıyor, sesleniyor. Ey Kureyşliler diyor. Bu çok meşhur bir ifadedir. Size şunu desem inanır mısınız? Bunu desem inanır mısınız? Evet. O zaman ben size şunu uyarıyorum diyor. Bizi bunun için mi Çağırdılar diyorlar. Ve sonra arkasından arkadaşlar efendimize dezinformasyon ve değersizleştirme politikası uyguluyorlar. Şu algı ve manipülasyon konusunu biraz çalışın arkadaşlar. Bu konularda çıkmış kitaplar var. Fark etmez hangi uzman olursa olsun algı ve manipülasyonu yani algıların nasıl yönetildiğini ve bizim nasıl manipüle edildiğimizi lütfen bir kez olsun hayatınızda okuyun. Bir makale okuyun, kitap okuyamıyorsanız. Edward Bernays'in anlatıldığı Ben çağı belgeselini izleyin. Century of the century. Mutlaka yani bizi ne düşüneceğimizi nasıl yönetiyorlar? Ve bu yeni bir şey değil işte Efendimiz'e de yapılmış. Bunları göreceğiz inşallah Allah izin verirse haftaya. Kendimiz için o okuduğumuz surelerden burada adı geçtikçe surelerin. Okuduğumuz surelerden kendiniz için checklistler yapın. Yani bugün hiç okudun mu? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Noun ve bugün hiçbir şey yazdın mı? Bir satır olsun, bir paragraf olsun, bir mesaj olsun yani, olumlu anlamda yani yazı yazı denilecek. Yazdın mı? Bugün nafile namaz kıldın mı? Bugün bir şu anlamda bir iyilik yaptın mı? Bütün ben kendime bir böyle kontrol listesi yapıyorum. Haftalık veya 15 beş günlük değerlendirmeler yapıyorum. Nerelerde çok eksik oldum. He, bu kuvvetlendirmem lazım. Hiçbir gelişmeniz olmasa bile kendinizin ne mal olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle bol keseden atmıyorsunuz kendiniz hakkında. Çok fayda söylüyor. Allah'a emanet ol.